Hoş geldiniz. Bugün konuşmacımız Bilim Sinan, Güzel Sanatları Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretmesi yardımcı Doçent doktor Doğan Yaşan. Bugün bize Adorno'yu anlayacak. Adorno'nun şöyle bir başlığı var. Sanatın savaşından savaşın sanatına Adorno falsafesi dinleyeceğiz. Buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu bakımdan Adorno'nun persifesiyle savaş meselesini yan yana koymadan önce onun hem yaşantısına hem de düşüncesine e, giriş maniyetinde olacak birkaç şey söyleyerek başlamış. Evet, Adorno, 1903 doğumlu ve 1969'da ölen çağdaş düşünce içinde kendisine yer verdiğimiz bir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 hem etnik hem de kültürel kroni olarak taşıdığı Yahudilik meselesi son derece önemli. Çünkü bahsettiğimiz dönem İkinci Dünya Savaşı'nın son derece yıkıcı etkisinin antisemitik etkilerle beraber üzerinden geçtiği bir dönem. Adorno bir taraftan tam da Antisemitizmenin belki dünya tarihinde en tavan yaptığı döneme denk gelmiş olmasıyla beraber bir kimliğe daha sarih. Bu kimlik de yine malum olanlar için açıktır tabii bu. Marksist Marxist kimliği. Yani 20. yüzyıl başında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 aramızda ters katıcılar varsa mantık bilimlerine <gülüyor> bakarak çeşitlilerini bulabilirler belki. Çatışkılı değil. Durur diye. Diğer tarafından da taşıdığı bu iki kimliği de topyekün sahiplenen bir figürden de bahsetmiyoruz. Bu yüzden çatışkılar katmanlaşacak şimdi. Öncelikle Yahudi kimliğinden başlayalım.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 yani Yahudi mistisizme üzerinden düşüncesini ortaya koyan ya da cemaatin kili olarak iman kısmıyla organik bir işi kurmuş biçimde değil. Diğer taraftan diğer kimliğe bakarsak eğer maksiz kimliği gene aynı şekilde sorunsal oluşturur. Özellikle 1940'lardan itibaren şu şekilde tabir edilir Ortodoks Maksizm ile araya ciddi bir mesafe koyan ve daha sonra geçtirdiği düşüncelerle birlikte de kendisi bunu bu şekilde kabullenmeseyi de dile getirmesen kendisini affedecek eleştirel bir Marksist olacak. Yani taşıdığı bulunduğu ortamla çatıştığı halinde olan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 Sanat her türlüyle yoğun bir şekilde ilgili, ilgili olmasına rağmen de e, tüm sanat türüleri içinde hem bir besteci, kompositör olarak hem de bir müzikolog olarak en ilişkili olduğu sanat türü müzik ve müzikolojiyle sosyal bilimler içindeki bir alan olarak kabul edersek e, sosyal bilimlerin e, bu alt sıklığını ile yoğun bir biçimde meşgul olan bir adam. Diğer taraftan biz felsefeciler olarak Adorno'yu çoğu zaman filozof olarak da kabul ediyoruz. Bazı perspektivler e, benim tercihimi e, daha sosyal bilimler alanımızdaki Adorno'yu naktedir. E, bu da elde var iki. Bununla beraber Özellikle Frankfurt Okulu ile birlikte 1930'lardan e itibaren organik Bağ kurulmasından sonra sosyal bilimlerin de bu defa sosyoloji alanı içinde Adorno'nun işlerine başlayacak. Özellikle okulun savaş öncesi ve savaş sırası dönemde Amerika'ya, Koyomya Üniversitesi'ne taşınmasıyla beraber de e, sosyoloji çalışmaları ağırlık kazanacak. Mesela Adorno'nun Frankfurt Okulu'ndaki Mefai arkadaşları birlikte de o o çok terbiyen kişi mi Sosyoloji alanındaki en önemli tartışmalarından biri de böyle bir şeydir. O yüzden böyle bir şeydir. O çok disiplinli bir figürden bahsediyoruz aslında. Bir yandan sanatlardan gelen ve sanatlarla ilgili dolayısıyla bir estetik teorisi, estetik kuramcısı. Diğer taraftan bir filozof olarak dünyaya karşı kavramsal bir duruş tutum sergileyen biri, diğer taraftan da bir sosyal bilimci olarak sadece in internistel araştırmalara da e, yönelen biri. Aynen. Bu haliyle de e, akademisyen kimliğini de onun örneği <gülüyor> şey gibi tam olarak birer eşitliydi. Biz düşünüyoruz. Görülemeyecek bir şey, bu kimizleriyle adeta kendi içinde muhalefet pozisyon sahibi olan Adorno. Birazdan daha detaylı bir şekilde çalışacağım görüşleriyle de bu muhalefet tarzını daha geniş bir alana doğru yaymaya yönelicek. Şimdi benim bugün burada ağırlıklı olarak Adorno ile savaş başlığını birlikte düşündüğünde, Adorno'nun Türk müliyatı içinden öne çıkartacağını onun metni Minima Moralia metnindir. Minima Moralia Latin dillerine aşina olanlardan, olanların hemen kabul edeceği gibi öncelikle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 Tabii ki sadece Adorno için değil ama bu an bugün Adorno üzerine odaklandığımız için zaman zaman diğer Frank tutuklu düşünürlerini e, yer yer anacağız, yer yer de anmadan geçeceğiz ama e, işte Max Horkheimer, Herbert Marcuse, de Leo Deventer, Eric Fromm gibi Frank tutukluğunun da bu başı düşünürlerimizde Adorno'nun da özellikle içinde yer aldığı düşünce hali eylemektedir. Bu düşünce dizgesi ya da düşünce sistemi değil mi? Çünkü zaten devraldığı felsefi gelenekler dolayısıyla sistemli düşünce yapılarına bir karşı durur. Haliyle bir içi. Bu yüzden de bunun bir düşünce sınımı olarak tanımlamaktan bir düşünce hali ya da bir tutum olarak adlandırmak daha doğru. Bu minima morayla işaret ettiği karşı duruk halini eğer devasa olanla, büyük olanla, kapsayıcı olanla yan yana koyuyorsak ki bunun hmm. adını büyük ahlak diye hatta sadece ahlak diye koyalım. Hmm. Çünkü her ahlaki öğreti kendisine evrensel olarak kurar ve zamansız, mekansız olarak da başat ahlaki ...düzen olarak kendisini dayatır. Bu hem... E, ...toplumsal olarak, kültürel olarak... ...değişen ahlaki kodlar için... ...böyleymiş. Bu hem e, dinin kaynaklı... ...özellikle İbrahim'in dinlerinin... E, ...kunduğu e, ahlaki... ...düzen bu de böyledir. Eğer bir yerde bir ahlaktan bahsediyorsak, ...bu ahlak kendisini evrensel olarak... E, ...dayatır zaten. Dolayısıyla... ...ahlak dediğimiz yerde karşımıza çıkan pencere, büyük ahlak penceresidir. Bu bizim nasıl eyleyip nasıl eyleyemeyeceğimizi her biçimiyle belirler. Buna dair bir yasa iletir. Bu yasa her anıyla görünür, elde tutulur veya dile gelir olmak zorunda da bilir Bu ayrı bir konuda o zaman bu büyük ahlakı ya da ahlakı bizden yine oturtmaya başlamak gerekirse o zaman Adorno'nun temel kavramına ve temel eleştirdiğine doğru daha sağlam bir yol çizebiliriz. Bunların başlıcısı benim de Adorno ile savaş yana geldiğinde en önemli çıkarabileceğimi düşündüğüm mesele aydınlanma kavramı ve bununla beraber edildi. aydınlanma gelişmesi. Şimdi aydınlanma dediğinde felsefi kavramsal yüklemeler bir tarafı bırakıldığında dahi aklımızda canlanan ince İster istemez pozitif bir imge. Çünkü kelimenin taşıdığı anlamlar bizi bir şeyin ayrınlanmasından doğru bitiyor. Ne ayrınlanır diye düşündüğümüzde ışıktan muaf olan bir şey ancak aydınlanmaktır. Yani karanlıkta kalan bir şey aydınlanmaktır. O zaman bir söylem kendisini bu kavramla açıklamaya gayret ediyorsa yani şu anda bir aydınlanmaktır bu çağ aydınlanma çağırır diye ifade etmeye başlıyorsa o zaman kendisinden önceki zamanın tamamlığında henüz ışığa kavuşamamış olduğunda ileri sürüyordur, ön kabul ediyordur. Dolayısıyla kendisinden önceki her şeyde değiniyordur. Bu aydınlanma söyleminin belirleme biçimlerinin ve yaygınlık gösterme biçimlerinin en bilinir haleniz. tabii biz işte düşünce tarihçileri bakımından düşündüğümüzde aydınlanma dendiğinde belirli bir dönemi, belirli kültürel coğrafyaları anlıyoruz. İşte Alman aydınlanması, Fransız aydınlanması, İskoç aydınlanması. Bunları da belirli coğrafyalar ve tarihler e, affediyoruz. E, ancak adına aydınlanma denilen şeyin kendisini üzerine konumlandırdığı düşünce biçimi kelimenin çökeni bakımından hala da hep vardı zaten. İlk alan bunun ayrımın kılması var. Tabi hemen e, ayrımlanma çağının tarihsel çizelgedeki e, yerine baktığımızda da e, işte modernlikle beraber kendisini kurmaya, işte 17. yüzyılın başında e, kartezyen düşünce yine de Tartt'in ortaya kurduğu kendi kendisini kuran akıl, kendi kendisini nesne olarak alıp özne haline gelen bir akıl düşündüğünde de Hemen geride kalan dönem, 11-12 asır yillıklığı süren devasa bir dönem, orta çağ oluyor. Orta çağ zaten hemen belirli bir düşünce yapısının bize düşündürdüğü haliyle bir karanlık ince canlı Ortacağın orta orta orta bu karanlığının aydınlatılması Bu engellerle doldurulmuş durumdayız. Aidnama tören de kendimiz zaten bunun üzerine konulan bir şey. şeyin ne olduğunu, bu tam bir önemi mesela. Savaşlar, işgaller, felaketler, hastalıklar ve doğal cadı aldığı bunların hepsi 1200-1300 bir dönüğü tamamını nasıl oluyorsa karanlık olarak zihnimizde canlanırıyor. Tabii ki popüler kültürde bunu destekliyor. Ederiyatla, tiyatroyla, sinemayla bunu yolu de destekliyorlar. Diğer taraftan ise, bir anlamda düşündüğümüzde, bugün aydınlanma kavramına elbette en parlatan düşünür. Unione yani, Camus, aydınlanma nedir makalesinde aydınlanmanın tanımını şu şekilde: Aydınlanma, insan aklının kendi suçuyla düşmüş olduğu erginleşememe halinden kurtulmasıdır. demiş ve buradan itibaren belirmeye başlayacak olan akıl biçimi zaten akıl dendiğinde her yerin ışıl ışıl olduğu, her tarafın aydınlandığı bir tabloyu bize sunacak. Aklın, sınırlarının çizilmesiyle beraber, çerçevesinde ile evet, aklı uygun olan, işte rasyonel olan, salın olan, pozitif olan, bilimsel olan, önümler bize ışık getirecek. Aydınlık getirecek. Yük, <gülüyor> Ama aydınlanma kavramını başkalarının da kullandığını birazcık üstün körü bir araştırma yaksak bile görürüz. Hem de aydınlanma çağır henüz belirmeden önce mesela bu kalanlık verilen orta çağ pek çok orta çağ düşününün aydınlanma kavramını ele getirdiğine bu kadar ele getirmekle beraber diyebiliriz. Bunu zaman zaman temel kavram olarak da kullandıklarını görüyoruz şimdi burada e, tek tek anlıyor ama bu kavramı sen babasın ustam verir. Yani 4. yüzyıldan itibaren buna gelen pek çok ortaça düşünülüyor. Mevcut. E, bu kavramı e, kullanma şekilleri belirli bir aklın karanlığı aydınlatması ile ilişkili. Yine. <gülüyor> bir taraftan sonrasını düşündüğümüzde dogmatik olan, temavi olan, kurati olan da. aklın ayıplanı, pozitif aklı, müspek aklın doğruluğunu kabul eden bir sınıra çekilmiş bir akıl ve aydınlatılan şey bunların dışında kalan karanlıktır. Fakat ondan önce aydınlanmayı akıl üzerinden tarif eden düşünmene baktığımızda, bu sefer Hristiyan aklının aydınlanma ama ile eşdeğer tutulduğunu görüyoruz. Dördüncü başına onca düncü, onca düncü bir Çünkü hakim akıl, egemen akıl, tahakküm kuran ve dünyanın ahlaki kurallarını belirleyen akıl, bu akıl. Ve bunun dışında kalan her şey de karanlık.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 20. yüzyılda sirayet edecek haliyle yayıldı. Modern, artık modern dönemdeyiz. Bu bilginin çok da müspet bir kavram gördüğün kadarıyla. Kendisini ayırdığı eski olan, köken olan işte o asırlarca hakim olmuş insani akla değil semali bir akla dayalı olarak ideolojisini geliştirmiş olan tansal Kökleşmiş olan, genelikleşmiş olan, eski olan buydu. Bu akıl, o, o akılın dönemi kapandı. Modern dönemde artık işte bilim, kültür, teknoloji, sanat ile beraber insanlık ilerlemekte tek yeniyet o. Hep meyfi olandan müspete dolu. Negatif olanlar pozitif olan dolu. Yani en başın itibaren içine girdiğimiz eğitim sistemi biz de bunu söylüyoruz zaten. İlerlemekteyiz. Adına medeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz şey. Tarihteki bu ilerlemenin köşecesi. Yine bu kavramın içeriğine doğru düşünce taylasından yöneldiğimizde bir başka benzerlik bu sefer karşımıza çıkıyor. Bu da modern kavramının bir kullanış biçiminin gene işte 17. 18. yüzyılda beklemeden ta 4. yüzyılda 380'li yıllarda falan kullanıldığı. Bu kullanımın müsteffili Sen Agustinus. Hem ortaçağ felsefesinin hem Hristiyan kilisesinin kurucularından biri olan 40 yaşına kadar çok tanrılı yanışverden biri olan Mani inancına bağlı. 40 yaşından sonra da Hristiyanlığı seçmiş olan bir düşünür. Agustinus'luyu. Sonra Hristiyan kilisesini kuruyor zaten. 4. yüzyılın ilk ve 40 yaşına kadar sahip olduğu inanç onun için eski kökleşmiş, yerine birleşmiş ve kendisini giyiniye bıraktım sizler iken bir inanç. İşte o fan inanç. Ondan itiraf ederek Hristiyan anla kişileri arınmak istiyorlarmışsınız. Bu yüzden de onun temel ettiğini aradığı da zaten itiraplar, konfesiyon itiraplarla beraber hem Tarih tefsiri dediğimiz alının açılmasını olmak sadece kabusunuz. Hem de işte bu yüzyıllarca ideolojik Bakından oturuyorluğa taşıgısı olacak, Hristiyan aklının da türjüsü e olacak. Diyor ki, Augustinus Hristiyan aklı için modernus diyor, Latince karşılığı. Yani modern.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 egemen olan, hakim olan akıl o aklın içi işte böyle tarif ettiğiniz şekilde doğuyor. E buradaki akıl işte düşünme tariflerinden tanrısal akıl dediğimiz bir de akıl. Fakat 17. yıldan sonra tanrısal aklın yerine alan insan akıl. işte o kendi kendisini başka herhangi bir güce, başka herhangi bir otoriteye ihtiyaç duymak sunup kuran insan akıl. Bir otoriteden Kurtarılmanın ilan edildiği bu akım kendisine yine modern gelecek. Fakat acaba gerçekten de bu akım bir otoritenin bertaraf edildiği bir akım şekli mi yoksa bir tahkim kurmanın önemini alanını genişletmenin bir aracını? Tabii ki Adnan Menderes döneminde bu akım araç salcı bir akım bir şeyin aracı olan bir yak. böyle düşünüldüğünde zaten çizgisel bir tarihsel işleyişin kırıldığı zaten görülüyor İşte klasik antikite, orta çağ erken modern, modern çağraş bir ayırtımız bu kadar kavramları yerlere yerleştirmeye çalıştığımızda anlamı itirmeye başlıyor. Aynı kavram da bu şekilde diğer taraftan bu şeklinde beliriyor. Kronolojik ya da hiyerarşik bir dönemin diğer dönemden daha olumlu olduğunun bir hiyerarşi bu halde kırılıyor. Diğer taraftan düşününün işi veya şimdiki zamanla ise dünyanın şu andaki hareketi ile dünyada şu anda olup biten ile ise bu söylemin vahverinin ne şekilde gerçekleşip gerçekleşemediği kıstas olacaktır. Şimdi söylem, aydınlanmacı ve modern söylem kendisini ilerleme fikri üzerinden biçimlendiriyordu. İnsanlık teknoloji, bilim, kültür, sanat gibi son derece olumlu yönlerimlerle ilgili bütün bu kavramlar aracılığıyla ilerlemektedir. En basit haliyle, en son söyleyeceğimizi şimdi ortaya doğru çekip söyleyelim. Böyle bir ilerlemeden bahsediyorsak eğer o zaman 20. yüzyılın henüz başına denk gelen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 vücut bulunduğu hali savaş mümkünleri olarak gördüğümüz bir yer. Bir Dünya Savaşı. Kimya bilimi en geliştiği halinde ve kimyasal silahlar ölmüş. Fizik otomluğumuzunu doğuruyor. Kültür ayrı bir konu. Oya gireceğiz. E, madem biz karanlıklardan aydınlığa geçmiştik, aydınlanmıştık, bilim, teknoloji, kültür, sanat aracılığıyla ilerleme halindeydi. O zaman bu savaş nereden çıktı? Gaz Gazodaları nereden çıktı? Krémetoryumlar nereden çıktı? Atom bombası nereden çıktı? Eğer tarihte bir ilerleme varsa, o ilerleme olsa olsa sapandan atom bombasına doğrudur. Şimdi ahlak meselesiyle başlamıştık. İşte bu haki, ahlaki söylem aklı bir kılık olarak giyinerek diyelim, negatif olandan pozitif olanı doğdu. ilerlediğimizi ilan ediyordu. Ama bu şekilde sonuçlanmadığı çok açık bir şekilde görüldü. Şimdi İlman Oranya'dan bu metne aşina olanlar bileceklerdir. E, e, pek çok farklı konuyla ilişkili yer yer şiirsel, yer yer fragmantel parçacıklı, belirli paragraflardan oluşan, yer yer de e, biraz önce söylediğimiz gibi işte tek bir motto olarak olabileceğimiz cümlelerden oluşan bir metni. Buradan yer yer atlayarak uzun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 Söylenen bu. Oysa kitleri belirleyici aptallık anlarını, savaşın en kızgın noktasında İngiltere'ye savaş, savaş açmamasının veya Rusya ile Amerika'ya saldırmasının çok derin bir toplumsal anlamı vardır. Bu anlam kendi diğer uyarınca bir makul adımdan bir ve oradan felakete doğru kaçınılmaz biçimde gidermiş. Ama her şey aptallıktan ibaret olsaydı bile tarihsel olarak kavranabilirdi. Doğal değil, toplumsal olarak üretilen ve pekiştirilen bir biliniktir aptallık. Alkışlayan kalabalıklardan ve yabancı devletlerin korkuya kapılmış temsilcilerinden başka bir şey göremediler karşılığında. Ve bu da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 aslında borozancısından başka bir şey olmadığı toplumsal eğilimi anlayamıyoruz. Böylece bilinci de işlerini hemen bitirmek için ilk önce saldırdığı o daha zayıf bilin yok bakış açısına girildi. Almanya'nın zafer anı zorunlu olarak bir aptallıkla çakışıyordu.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 bu bakımdan bakın bu haliyle. Aptallık ve akraba onun hilesine kanıp kanmamak bu bakımdan her kavramı yeniden adeta havunu geriye tarayarak yeniden düşünmemiz gerekiyor. Kültür, sanat, toplum, Demokrasi. Tüm bu kavramları anlaşılır kılacak olan şey içlerinin nasıl dolduruluğu? Ya da yanlış bir haliyle içlerinin doldurulmuşluğundan nasıl arındırabileceğiniz? 70. Ağaçıcı'dan da birkaç cümle. Altyazı savaş alanındaki burcu ve rekabet öresini yok etmiştir. Faşistler stratejinin şu temel kitlerini mutlaklaştırdılar. Yönetimi, katliam için örgütlenmiş olan bir ulusla, dünyanın yeni kalan kısmının toplam potansiyeli arasındaki geçici oransızlıktan yararlanmalıdır.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 dünya üzerinde egemenlik kurmak istiyordu. Ama bunun için kullandığı yöntemler muazzam güçlerin gelirli noktalarda toplanması, cepheden yarma gibi en kaba hareket biçimleri, yarılmış noktaların gerisinde kalan düşmanın hızlı bildiklerle mekanik olarak uşakılması stratejik değildi. Bu tüm nicel, pozitivist, sürpriz, sürprizsiz. Bu yüzden her noktasında kamuya açık ve reklantanızın faaliyetleriyle kaynaşan ilke artık yetersiz kalıyor Ve son cümlesini de atlayarak konuşulayım. Tüm bununla mukabil fakat yavaş yavaş beliren olasılık teknolojinin çöküşüdür. Şimdi Tabii ki bu e, Adorno'nun dışarıda baktığımızda da farklı açıları da tartışabileceğimiz bir mesele. E, pek çok farklı alanda da <gülüyor> zaten. Hitleri, hitler yapan dinamikler göründüğünden farklıydı, şu veya buydu diye. Ancak burada stratejiyi işaret etmesi Adorno'nun önemli. Strateji söylemlerinin hangi zeminde taşındığıyla İlişkili, işte o kuşatma teknikleri, mekanik kullanımlar vesaire bunlar değil, reklam tanıtım faaliyetleriyle pazarlama teknikleriyle iletişim kullanımlarıyla asıl biçimlenen bir strateji bu. Bu da şimdi tabi neredeyse bir asıra yakın zaman geçti. Bu dönemler aşıldı artık. Böyle yıkımlarla insanlık artık karşılaşamaz. önemli alındı. İşte hukuk var, uluslararası hukuk var, özgürlükler var diye düşünmeye gayet edersek, akıl artık buna müsaade etmez, akıl var en önemli diye düşünmeye devam ederse e bir daha bunlar yaşanmaz diye düşünürsek eğer, her beklemediğimiz bir an, bir Hitler'in çıkabileceğini de göz ardı İşte aklı nasıl tanımladığınız yani, ilerleme, gelişme, teknoloji, bilim, özellikle kültür. Bunların işini nasıl doldurduğumuz e, e, hiç uzak bir zaman değil. Ya, ya, Şurada ya, söz edin. Alkısının olduğunu düşünmek, Allah'ın olduğunu düşünmek, akılla ineni bir şey değil. Ki, normalde nırkısal ve inancı var bir şey ve şey, şey ya, tamam, tamam, tamam, tamam. sonra biraz şey Bu bakıldığında savaşlarla akıl üzerinden eş zamanlı gitmeyen tek şey sanatlar. Güzendeyiz baş sözaten savaş sanatı, sanat savaş ilişkisi. Bunu da önemlidir. 20 yüzyılın başında 1903-1905'li yılların bayağı görsel sanatlarda kendisini göstermeye başlayan devrimci, avangard, modernist sanat akımlarında ilerleyen birini düşünürsek şu, izlenimcilik, etkilenimcilik, dışa uzunculuk, kübizm, dadaizm ve gerçek sürü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 daha da geliştirilerek 12 tane tekniği aracılığıyla Arnold Schoenberg'in yaptığı gibi yeni, yeni bir malzeme ile yeni, yeni bir dil ile müzik yapma olacağını diyebilirsiniz, düşünürsek sözü edilen ilerlemeci aklın teknoloji, bilim ve kültür üzerinden yıkama doğru gittiği yerde sanatın tam tersine doğru gittiğini görüyoruz. Tabii ki Genelik Dünya Savaşı'nın etkileri sebebiyle modern sanat alanında da sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. İki savaş arasında sıkışmış, iki savaş arasında sıkışmış dönemde kıta Avrupa üzerinden Bu görülebilir. Yine de bu haliyle toplumsal alanın kirletilmiş dilinin dışına çıkmaya yönelen bu yıkıcı ve devrimci sanat anlayışlarının kendisini belirli oranlarda kurduğunu da, da görebildi. Fakat artık İkinci Dünya Savaşı'nın açık bir şekilde gösterdiği, yıkıcılığın en üst seviyesine vardığı noktada bu sanatsal ilerlemelerin Vukul bu bulmuş olmasına rağmen tam da o andan itibaren artık sanata düşen ne? Belirsiz kalan soru bu. Gene Adorno'ya atk edilen, başka bir şekliyle söylediği daha uzunca bir haliyle söylediği ama genellikle Adorno'ya en çok kullanılan önemlilerden birini hatırlarsak Ağaçlıktan sonra şiir yazmak mümkün olabilir mi? Bu tabii, tabii şiir olarak anlamamak gerekiyor. Sanat yapmak mümkün olabilir mi? İyi anlamak gerekiyor. E bu noktada adonunun şiddetle ısrarla vurguladığı şey artık daha önce yapıldığı haliyle sanat yapılmaya devam mi? hem içerik bakımından, hem malzeme bakımından, hem dil bakımından sanat dış dünyaya yönelik bir şeyi temsil etme, bir şeyi yansıtma, bir şeyi bir anlamın yeniden üretme olaklarını tamamen kaybetmiştir. Çünkü dış dünya yıkımın dünyasıdır, toplumsal alan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 Muaf bir şekilde kendi anlamını üreten, Adonunun tabiriyle estetik anlamı üreten bir sanat olur. İşte Adonunun örneklediği gibi müzikte Schumerd, Verdi, edebiyatta Kafka, Joyce, Virginia Woolf, Beckett, Faulkner, resimde Kandinsky.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 dışına çıkılabilir. Ancak bu yolla kültür müşterisi olmaktan, kültür tüketicisi ya da sanat tüketicisi olmaktan kurtulabilir. Ancak bireysel olarak alınlanabilecek olan bir sanatın izleyicisi olunabilir. Savaşın sanatı bizi toplumsal bakımdan kitlesel kılmaktan arındıran, dirençsel özgürleştirici estetik kurulca ya yani alan. Artık. Savaşın sanatıyla kastettiğimiz Adorno üzerinden e, buydu. Şimdi kapalı alan pek çok yer olduğunu e, tahmin ediyorum. Yeri kalan zamanda sizin varsa sorunuzda devam ediyoruz. Hocam ben bu anlattıklarınızda Adorno felsefesinde niyeti nereye koyduğunu anlayamadım. Yani bahsettiğiniz bu suçlamalar akılla ilgili değil benim anladığım kadarıyla niyetle ilgili. Adorno niyet ve akıl ilişkisini nasıl yani niyet Aklın bir parçası mı? Ayrı bir şey mi?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 akıl, niyet veya söylem gibi şeydir birbirinden nasıl ayırıyor? Ee, sizin... Ayıramıyorum. Onu <gülüyor> bilemem. Yani e, akıl, ne dediniz tam kaçırdım? Yani şimdi söylem, akıl, karşıtlığı gibi algılıyorum. Yani niyet, akıl karşıtlığı gibi. E, ben algılıyorum. Materyalist felsefede yeri nasıl oldu? Onu da tutturamadım. Yani hmm. materyalist felsefeyle bir ilişkisi yok aslında. Evet. Şimdi burada... E, Belki bizim <gülüyor> mesleciyi, tarzını konuşturan şey, akıl denliğine hepimizin aynı şeyi alın, olmamış. Ve onu koruma altına almak zorunda kendimizi hissetmemiz. Doktor da tam da bunu işaret ediyor. Akıl üzerinden kendisini Kur'an söyleyenlerin masum olmayabileceğini işaret ediyor. Yani hangi akıl, nasıl bir akıl? bir <gülüyor> akıl.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 Manta dayanan hiçbir şeyde hiçbir şey yok. Pardon, tamamen o or orta çağdaki inanca bağlı bir şey var. Ee, o yani anlatamadım ama evet. tamamen inanç üzerine delile dayanmamış. Tam da alakalı değil. Dilsen, bir, bir şey düzeltmem lazım. Tamam. Aydınlanma akıldır demedim ben.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 bunu düzeltmek zorundayım. Yani, yani, felsefe, yani o kadar sizin kadar felsefe bilgim yok. Diyalektik akılla e, aydın akıl arasındaki fark nedir peki? Diyalektik akıl denizlemeci bir itkiden hareket eden çelişkilerin önce çel çıkarılması sonra da oradan kaldırılmasına yönelen bir akıl modeli.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 Yani olumsuzları olumsuzlayıp ortadan kaldırır. Diyalektik akıl bu. Tamam. Peki aydınlanmaca ak akılda, e, diyalektik akıl yok mu? Yok. Ne var aydınlanmaca? aydınlanmaca Adorno'ya göre egemenlik kurucu, tahakkül kurucu, bilgi üzerinden iktidar kurucu. Yani şu an yani. modernizm sizce e, e, diyalektik akıl içermiyor tamam. mu? E, modernizm de demedim hiç. Modernlik dedim. Modernlik ne de ya? Evet. Modernlik denin Akıl tarihi bu haliyle pozitivist akıl, araçsalçı akıl, rasyonel akıl olarak tarif ettiğimiz bir akıl Şimdi i̇şte diyorum ya akıl denli hepimiz aynı şeyi e, anlatmıyoruz. Pozitivist akıl, akıl da akıma karşı çıkmaz ki niye çıksın? Çıkar mı? Yani sonuçta yani e, pozitivist akımda deneyle gözler, gözlemler bir şeyin karşıtıyla karşıtını da görür ve onun üstünde bir sentez yapar. Bu bu karşı çıkar. Yani modernlik dediğiniz şey pozitivizmse e, bu da e, şey e, diyalektik akılı dışlamaz ki. Şimdi aydınlanmada herhangi bir sentez yapma hali yok. O diyalektik işi. E, o da zaten tam olarak sentez değil. Yani her türlü bilimsel akıl e, karşılık yani, zaten bir şeydir sentez yapar, yapmak zorunda yani akla dayanarak, delile dayanarak sentez yapar. Neyse tamam özür dilerim özür dilerim tamam Hocam negatiflik diyelikti anlatırsanız sanırım anlayacağız biz. Asıl bir şey orada galiba düğüm noktası. Değil mi? Negatiflik diyeliklik kavramında Adorno orada anlamıyoruz biz olayı. <gülüyor> yani, e, yani bir miktar bahsetmeye çalıştırır ama aynı oldukça uzun bir konu buradaki zamanımız kısıtlı olduğu için negatif evet, diyeliktiye ben girmedim ee, orada yani şu anda aydınlanmıcı aklın eleştirisinin tarihimiz bile süreç bakımından yeterli olmadı. Bir de Hegelci aklın eleştirisine e, girmeye kalkarsak çok uzun süre ama yine de ben bir iki cümünü çok kabaca e, anlamaya çalışayım. E, Şimdi ilk başlarken ben şunu söylemiştim zaten. Adorno'nun e, Marxist kimliğine sahip olmasıyla beraber aslında eleştiren bir Marksist olduğunu. Dolayısıyla e, hem Engelci diyerekliğin hem de Marxist diyerekliğin çeşitli yöneliğiyle eleştire tabi tutulduğu bir durum söz konusu. Yani kendi termovisinin içindeki alanı da değileyen yani, bir düşünüyor Adorno. E, şimdi Engelci diyerekliği Adorno'nun bakış açısı şu diğer olumsuzlamanın olumsuzlanması, yani negasyon der negasyon olarak e, benim bir özdeşliğin kırılmasını temel alır. Yani öncelikle kendi karşıtıyla çeliştirecek olan şey kendi bir özdeşliktir. Yani bu varlık sayı eğer A eşittir, A özdeşliğine tabidir. A eşittir A özdeşliğini kendi içinden çıkan karşıtıyla çeliştirdiğimiz zaman A eşittir değil A ya da A eşittir değil A gibi bir şey dememiz gerekir ki bu da çelişki oluşturur. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması icap eder. Bu da üçüncü halin imkansızlığı mantık kurulu gereğince zaten ortadan kaldırılacaktır. Ve A eşittir A özdeşliği artık A'nın başka bir şeye dönüşümüyle karşımıza çıkacaktır.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 tarihsel devleti yüzünden mağluplar oraya e, girmeyin. Adorno'nun bu dinlelikte bulduğu eksiklik şu: nihayetinde en yeni ulaştığı şey negasyon der negasyon değillemenin değillemesi, olumsuzlamanın olumsuzlaması sonucu ortaya çıkan şeyin kendisi de bir özdeşidir. Adorno onun da hiç bulundurulmaksızın değinlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Adorno'nun önerdiği diyalektik, negatif diyalektik. Yani değillemenin değillemenin değilemesi sonucunda ortaya çıkan şey özdeşlikse eğer, yani haf özdeşlikten kuruluşunu kastediyoruz. Eee hakim bir düşünce yapısı. Mesela işte hakim bir ahlaki kod ya da işte bir biyotik şekli ne tas ettiği, nasıl doyursak da doyuralım. Onun da e, kendisiyle çeliştiğini görüyoruz. Yani negatif diyereklik bu yüzden Adorno'ya göre hiç kesintiye uğramaksızın sürdürülmesi gereken bir şey. Yani sürekli olumsuzlayacağız. Ya, santez olmayacak, santez olmayacak. Yani, santez hiç demedim de, sentez yok. Olur. Mutlaklık olmayacak benim anladığım. Mutlaklık olmasın diye bir yöntem bu. Hiçbir zaman, evet, hep e eylem halindeyiz, bir, hiçbir zaman sonuç bir, yok. Şey de, mutlak, bütün müdürlük olur. Evet. Totalitat. Evet, Hegel mesela bütün her şeydir der. Adorma'dan moralinin ilgili yerinde bütün yanlıştır der. Bu bütünlüğü tekrar parçalara verilmemiz gerekiyor. Postmodern düşüncenin temelinde bu vardır diyebilir miyiz? Evet. Kısmen değil mi hocam? Benzerlikler var ama şimdi Frankfurt okulu bambaşka bir düşünce alanı henüz işte 70'lerden sonra postmodern durumdan bahsedeceğiz. Çok da yan yana koymamak gerekiyor. Bir de postmodernizm diye anladığımız şey gerektiği değiller zaten. Yani gerektiği alternatif bir akıl biçimi bize önerir. O yüzden de yan yana getirebiliriz. Buyurun. Hocam ben şeyi şey Siz sanatın artık yapılamayacağını eser kamplarından sonra işte bazı düşünürler öyle demiş. Yani şu sanat keskisi gibi yapılamaz demişler. Bunu biraz açabilir misiniz? Bu bana biraz şeye hatırlattı, Picasso'ya da eleştiri yapılıyor. Yani Yarlika tablosu yaptı ya, İspanyol Savaşı'nda ilgili. Ona diyorlar ki Picasso sen, diyor ki savaşta çok etkilendiğim için yaptın, hani tiyatro oyunda da var, diyorlar ki Picasso'ya sen bunu aslında şey için yaptın, kendin için yaptın, kendini ortaya çıkarmak için yaptın. Yani ben Picasso'yu demek için yaptım. Biraz o tarz bir eleştirimi adamın eleştirisi, yani sanatçılar aslında bu olayları biraz kanıtlamak için mi o ortaya çıkarıyorlar? Böyle bir şey değil. Ee, Adorno'nun söylediği şey zaten bir e, meseleyi speküle etmek. Yani, e, zaten soru soruyor aslında Adorno. Yapılamaz demiyor da e, Auschwitz'ten sonra şiir yazmak nasıl olanaklı olabilir diyor. Şiir yazılamaz demiyor. O yanlış şekilde alırtılıyor çoklukla. E, o yüzden ben de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 nesneleştiği, işte kitleselleştiği, tüketim dolayıına girdiği bir şey olur olsa olsa. Bu yüzden sanatın yıkılması gerekiyor o haliyle. O haliyle sanatın yıkılması gerekiyor. Zaten modern sanat da bunu yapıyor. Biraz önce andığımız tüm bu sanat türlerinde, resimde, klasik sanatlarda, müzikte, edebiyatta. Yani mesela şimdi bir tarafta Balzac var, Tolstoy var diyelim. Diğer tarafta Kafka var, Dekrit var. Şimdi bunlar bambaşka edebiyat yapmak için, de, değil mi? Birisi neredeyse artık sözcükler olmaksızın edebiyat yapmanın yolunu arıyor. Çünkü sözcükler artık kirlenmiş. O dille artık edebiyatın anlatacağı bir şey de kalmamış. Dünyanın kendi hakikatini ki o hakikatin olmadığı da ön kabul edilirse ona onun diliyle anlatmak mümkün olmaz. Sanat, toplumsal olanın dilini olumsuzlamak zorunda. Kastettiği Şeradonlu'nun bu. İmpresyonunuzla ee, birlikte ne yapmalım değil, nasıl yapmalıma dönüştüğünden dolayı önce renkler, sonra biçim yok olmaya başlıyor. Yani sizin söylemek istediğiniz galiba bu mu? Bu sadece yani, bir ucu. Evet, bir ucu yani. Bu yani Teknik evet. edindi, buna dair evet. edildi. Tabii <gülüyor> İlk soru daha teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zygmunt eşinin yazdığı holokost romanıyla e, savaşa girmesiyle büyük e, aşağı yukarı üzene kim bir madde. E, aralarında da köken olarak da bir paralellik var. Aralarındaki bir görüş ayrılığı var mı? İkisi aynı mi? Adorno Aynen değil tabii. Başka düşünürlerden bahsediyoruz ama e, yakın bir düşünce ikliminden geliyorlar Bauman'la e, Adorno. E, ama e, Bauman mesela bir Frankfurt okulu temsilcisi değil. Değil. Savaşa evet. da girdi. Tabii bir artık olarak. Evet ama o özellikle Holocaust evet. üzerine olan bir Eşin çalışması şey. Adorno'nun düşünce ikliminden uzak değil. değil. Bir yakınlık kütülebilir. Teşekkür ederim. Güzel. Çok teşekkür ederim.